<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحذه الله فلا مُضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين عامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا الجهة وبث منهما رجالا كثيرا من ساعا واتقوا الله الذي تساءلون به والعرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ابنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظما أما بعد فأستغل حديث كلام الله ve hayrel heddiye heddiye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtetâtuha. Ve kulli muhtetetin bidâ. Ve kulli bidâtin dalâle. Ve kulli dalâletin fil kardeşler, amellerin faziletlerine devam ediyoruz. Bu hafta inşaAllah, zekatın fazileti, oruç, hac ve umrenin faziletlerinden bahsedeceğiz ara ara tekrar ettiğim dikkat çekmek istediğimin şey amellerin kıymeti, değeri, fazileti bilinirse o amele olan iştiyak ve şevk artar yani kişi ona doğru yönelir adeta koşar o yüzden fazilet nedir üstünlük nedir, kıymet nedir bilmek lazım bu babdan özellikle üstüne basa basa söylüyoruz, vurgu yapa yapar söylüyoruz amelin fazileti iyi bilinmesi gerekiyor onlardan bir tanesi zekatın fazileti zekat vermenin, zekatı yerine getirmenin fazileti Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 277. ayet-i kerimede innel leyne amenu ve amilü's salihat ve iqamussalati ve a'tuzzekah lehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleihim ve la iman edenler ve salih amel işleyenler. Salih amel nedir? İşte Allah azze ve celal hemen peşi sıra açıklıyor salih ameli. Namaz kılan öncelikle Faz namaz kılanlar Namazı eda edenler Arkasından hemen zekat geleyim Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bulursunuz Zekatı eda edenler Zekatı verenler Zamanı geldiği zaman nisap miktarı Dolduğunda nisap miktarına ulaştığında Zamanı dolduğunda Zekatı verenler Bu hususta Allah'tan korkanlar Lehum ecruhum de Rabbim. Onların ücretleri, onların karşılıkları Rableri katındadır. Bakın fazilet'e bakın. Ücret, sevap Allah'ın katında. Vallah kafun alehim, vallah miyazenim. Onlara korku yok. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yani korku bir insan için gerçekten, gerçekten endişe verici bir şey. İnsan dünyada korkar. Ah, e, kabir e, hayatından korkar. Ve ahirette ateş azabından, cehennem azabından korkar. Korku derken bunlara dikkat çekiliyor. Böyle insanlara iman edip salih amel işleyenlere ne kabirde ne ahirette korkuyor. Velah onlar velahum yahsenu üzülmeyeceklerdir de. Yani onlara bir üzüntü gelmeyecek. Onlar hoşnut olacaklar. Allah'ın kendilerine verdiği şeyden razı olacaklar. İşte bunların içerisinde zekat sıkrediliyor dikkat edin. Zekatı veren kimseler. Allah Azze ve Cel, Rum Suresi 39'da ve na ateetunil riben liyarbu fi amwalin nas falayyarbu indallah. İnsanların malından, insanların malı içerisinde verdiğiniz yani faiz almak için yahutta faiz karşılığını almak için. Faiz elde etmek, kar elde etmek kastıyla verdiğiniz mallar Allah'ın katında artmaz. Yani bu faiz elde edilen haksız kazanç insanlara göre artsa da asla Allah'ın katında artmayacaktır. İlerideki gelen ayetler faizin haramlığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak ve ma ateytum min zekatun turidune vechallah Allah'ın vechini, yüzünü Allah'ın rızasını isteyerek, arayarak verdiğimiz güzelmiş <gülüyor> biraz. Bu yerini bulacaktır. Bunlar yani bu kimseler böyle yapan kimseler sevabını alacaklar. Bunlar mallarını kat kat artıran kimselerdir. Subhanallah. <gülüyor> <gülüyor> Faulake <gülüyor> Katlayanlardır. Sevabını artıran kimselerdir. Zekata kadar çok teşvik ediliyor ki İslam tarihinde hatırlayın Ebu Beker radiyallahu Zekat vermeyenlerle bir fiil savaşıyor Sahabelerle istişare ediyor Ona karşı Muhalif olanlar var Ama o istişarede istişareden sonra Zekatı vermeyenlerle Savaşmaya karar veriyor bu kararından sonra, başta Ebu Bekir'den sonra radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh yani Ebu Bekir'den sonraki faziletli ikinci halife onu teyit ediyor. Ebu Bekir doğru söyledi. Doğru yaptı. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh onunla savaşıyor. Zekat verilmediği için, zekatı men ettikleri için savaşıyor. Onların içerisinde zekatı inkar edenler de var, zekatı engelleyen kimseler de var. Zekatı inkar eden bir insan İslam'ın beşlü külünden birini inkar etmiştir ve o kafirdir. Onunla savaşılma daha haklıdır insan. Onunla savaşılmaya daha hak sahibidir. Ama zekatı veren, yerine getiren kimseler, onlar sabahlarını ücretlerini ve mallarını, teksirlerde böyle getiriyor. Abdurrahman, Saidi rahmetullah Aleyh böyle diyor. Mallarını artırırlar. sabahlarını da artırırlar. İşte fazilet burada. Akara suresi 274 اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Sırran ve alaniye. Mallarını gece ve gündüz açıktan ve gizli olarak infak edenler فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا <يحسنُون> Onların ücretleri Rableri katındadır. Onlar üzülmeyecekler. Onlara korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir. Yine aynı şey geliyor. Mallarını harcayan kimselerden bahsediliyor. Allah için malınızı harcayın. Allah yolunda malınızı harcayın. Allah bunun karşılığını verecektir. وَمَا اَنْفَقْتُمْ şeyin شَئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ Hayırdan ne infak ederseniz Allah onun yerine yenisini getirecek yapıyor. Subhanallah. Hayatınıza bakın. Bu böyle oldu mu olmadı mı? Bu ayet sizi doğruluyor mu doğrulamıyor mu? Bakın hayatınıza. Allah için verdiğiniz şeyin yerine mutlaka Allahu Teala yenisini vermiştir. Subhanallah. İn Allah Allah mi'ad. Allah vaadına muhalefet etmez. Sözünden caymaz. Bir şey söylediyse, söz verdiyse kuluna Allah azze ve celle o sözde durmaya en layık olan. Allah azze ve celle sözünde durmuştur. Tevbe Suresi 100, 103. sadakatan. Onların mallarından bir sadaka. Buradaki sadakayla kast edilen zekattı. Alimler bu hususta ittifak etmişler. Kelime manası her ne kadar sadaka olsa da kast edilen zekattı. Z sadakanın zikredildiği yerlerde bazen <gülüyor> zekat kast edilir. Özellikle buna Tevbe Suresi'ndeki yüz şey, yüz Tövbe suresi 60. ayet-i kerime delalet eder. İnnemes sadakatu lil fukarai vel muhacirin Sadakalar fakirler ve e, miskinler içindir. Vel amiline aleyha zekat toplayan kimseler içindir. Vel meellefeti vel meellefeti kulubuhum Kalpleri İslam'a ısındırılacak kimseler içindir. Ve fir-riqat köleler için. Vel gârimine borçlular için. Ve fî sebilillah Allah yolunda olan mücahitler, Allah yolunda olan ilim talebeleri, ilim ehli olan kimseler için Rehb-i sebil yolda kalmış kimseler için. İşte bu 8 sınıf insandan birine verilir zekat. Burada da sadaka geçiyor. Onun için sadakanın geçtiği yerler genellikle zekata delalet eder. Zekatın kastedilmediği yerlerde ise normal bir infakı yani insanın nafile olarak verdiği sadakayı kastediyor. Evet onların mallarından bir sadaka. Onların mallarında sadaka tudahhiruhum ve tuzekki biha onları temizlersin ve onları tasfiye edersin tudahhiruhum tefsirlerde günahlardan temizlersin rezil olan ahlaktan onları temizlersin bakın sadakanın alınması neticesinde yani bizler için tabi sadakanın verilmesi oluyor sadaka verdiğimiz zaman dolayısıyla zekat kastediliyor zekatı verdiğimiz zaman günahlardan temizleniyor. Adi ahlak ahlak davranışlarından rezil ahlaktan temizleniyor. Güzel ahlaka yükseliyoruz. Subhanallah. Fazilete bakın. Ve tüzekkihim onların dünyada ve ahirette sevabını artırırsın. Tüzekkihime böyle tefsir veriyorlar aynı zamanda mallarını artırırsın. Bir insan zekatı verdiği zaman, sadakadı, sadakayı verdiği zaman o malını artırmış oluyor. Ayet zana, zaten buna da ediyor. Az önce zikrettiğim Fatır suresindeki ayet. Yani neyi infak ederseniz Allah onun yerine mutlaka yenisini getirir diyor ya. O işte. وَسَلِّ عَلَيْهِمْ Onlara dua et. Zekat veren kimseye aynı zamanda aleyhissalâtu vesselâm'ın duası var. Zekat veren kimselere dua edilir inne salateke sekenin lehum muhakkak ki senin duan onlar için sükunettir. Onlar için huzura kavuşmadır. Subhanallah. Yani bir insan zekatı verdiği zaman bakın bir rezil olan ahlaktan, adi ahlaki kurallardan e, temizleniyor. Güzel olan ahlaka çıkıyor. Mertebesi yükseliyor, ahlakı güzelleşiyor, dünyada ve ahirette sevabı artıyor, kıymeti, değeri artıyor, aynı zamanda malı artıyor. Malı bereketleniyor. Zekat zaten kelime itibariyle temizlenmek demek. İnsan zekatı verdiği zaman temizlenir, mal bereketlenir. O yüzden üzerinde mal bulunanlar, acaba zekat düşüyor mu düşmüyor mu diye kontrol etmesi gerekiyor. Düşüyorsa ne kadar düşüyor? Bunu sorması gerekiyor. فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلِمُونَ Eğer bilmiyorsanız zirim ehline sorun. Dünya işlerini meşvere ettiğiniz gibi, danıştığınız gibi, dini işlerinizi de mutlaka danışmanız gerekiyor. Hepimiz çalışıyoruz. Hepimizin üzerinde bir takım vazifeler var ve mallar var. Bunların hakkını vermek gerekiyor. Bunlardan infak etmek gerekmiyor. Allah'ın size verdiğinden infak edin. Yerli yerince. Ki Allah da size infak etsin. Ya Rabbi bizi infak edenlerden eyle. İnfaktan mahrum eyleme. Ebu <gülüyor> Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, bir Arabi bir bedeni gelir ve aleyhissalâtu vesselâm'a sorar. <gülüyor> bana cennete girecek bir ameli söyle buna delilli ki bunu bana göster de ben o ameli yapayım diye sorar aleyhissalatü vesselam da buyurur ki Allah'a ibadet edeceksin ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayacaksın namazı farz namazı kılacaksın farz olan zekatı yerine getireceksin ve ramazan orucunu da tutacaksın Adam der ki, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ben bunların üzerine ne eksiltirim, ne de artırırım. Aleyhissalatü vesselam der ki, kim cennetlik bir adama bakmak isterse şu adama baksın. Aleyhissalatü vesselam o adamın samimiyetini görüyor. Bir başka rivayette, eğer sözünde durursa diye... Şart koşuyor sırat vesselam. Sözünde durursa, dediklerini yerine getirirse. Yani farzları hakkıyla yerine getirmenin karşılığı cennet. Farz olan zekatı yerine getirmenin karşılığı cennet. Kim istemez cenneti? O halde üzerimizde farz olan ne var onu iyi araştırmak, sormak gerekiyor. Evet. temiz maldan yani helal kazançtan elde edilen sadakanın faziletine gelince Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste bu hadisle Buhar-ı Müslüm hadisleri a.s. buyuruyor ki kim hurmanın benzeri bir şeyi tasadduk ederse ama neyden? Temiz maldan yani helal kazançtan helal kazancından infak ederse ki Allah ancak tayyip olanı, yani temiz olanı, helal olanı kabul eder diyor. Allah onu kabul eder. Sağ eliyle kabul eder diyor. Sağ eliyle kabul eder. Sizden birinin tayını, at yavrusu tayını büyüttüğü gibi diyor. Allah azze ve celle onu büyütür, sahibi adına ta ki o bir daha misali olur adeta, subhanallah. Temiz maldan elde edilen, kazançtan verilen sadakaya bakın. Allah Azze ve Celle o kadar büyütüyor ki bunu, konunun lehine. Temiz mal, helal mal o kadar önemli ki. Şu anda helalın harama, haramın helale karıştığı bir ortamda yaşıyor ki. Gerçekten korkunç bir ortamda. Allah Azze ve Celle'nin muhafaza ettiği, rahmet ettiği kimseler müstesna herkes bu haramın içerisine giriyor. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Şu hadis o kadar insanı ürkütücü ki insanın duası ve ibadeti kabul edilmiyor. Bakın şu hadise. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnnallaha tayyib Allah tayyibdir, temizdir. La yok beli illa tayibe. Ancak temiz olanı, helal olanı kabul eder. Ve inna emre emere müminine, emere biril, murseline, Allah Azze ve Celle, rasullere emrettiğini müminlere de emretmişti. Ne emretti onlara? Rasullere, peygamberlere ne emretti? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Ya eyüha Ressul kulu, min al ve Ey peygamberler, ey peygamberler. Ya eyüha Ressul, tertemiz şeylerden inin. Ey peygamberler, temiz olanlardan inin. Ve ameli salihâ, salih amel işleyin. Salih ameller yapın. Namazınızı kılın zekatınızı verin orucunuzu tutun. İnni bima Sizin yaptığınız şeyleri ben bilirim diyor. Yine bir başka ayet kerimeyi zikrediyor Ali İsrailoğlu. Ya amenu kulu min Size rızık olarak verdiğiniz şeylerin temizlerinden yiyin. Yani helallerinden yiyin. Feme zekere er-racul. Sonra bir adamı zikreder Ali İsrailoğlu. Yütüylü sefer, uzunca bir yolculuğa çıkmıştır, sefere çıkmıştır. Eş ve egber, saçı başı dağılmış, toz toprak içine girmiştir. Ve yumudü, yedeh ile sema, ve elini semaya uzatmış, Ya Rab, Ya Rab, Ey Rabbim, Ey Rabbim, diye dua eder. Allah'a yalvarır elini açmıştır. Allah'a yalvarıyoruz. Subhanallah. Mat'amuhu haram. Meşrebuhu haram. Yediği haram, içtiği haram ve menbesuhu haram. Giydiği haram. Ve kuzu'ya bir haram. Haramla beslenmiş. Karnı haramla doluyor. Fe inne yustecadeli zalim. <huzun> Buna nereden icabet edilsin? Bunun duası nasıl kabul edilsin? Subhanallah. Yenilen içilen şeyler o kadar önemli ki. Allah'ın bizi haramdan koru. Yediğimizi, içtiğimizi, giydiğimizi haramdan koru. Ya Rabbil Alemin. Şuna bak ya, Sübhanallah. Bir insanın yediği, içtiği, giydiği haram olunca duası kabul edilmiyor. İbadetine önem verilmiyor. الدua huve l-ibade. Dua ibadetin ta kendisi. Allah Azze ve Celle duaya icabet etmezse senin dünyanın ve ahiret için, ahiretin için istediğin şeylere cevap etmezsen ne önemi var? Allah azze ve celle Furkan Suresi'nde "Duanız olmasa Rabbim size ne diye önem versin?" diyor. Yaptığımız bu dua hiç sayılıyorsa, hiçbir şey ifade etmiyorsan ne olacak halimiz? Subhanallah. Allah'ın bize yardım et. Allah'ın bizi temize çıkar. Rabbim elimizden tut. Bizim dualarımızı kabul et. Helal lokma yedir bize ya Rabbim. Veremeyeceğimiz bir şeyin hesabını yaptıttırma bize. Evet, Allah Azze ve Celle tertemiz olan maldan kabul ediyor. Helal olan maldan kabul ediyor. Hiyanetle elde edilmiş maldan sadaka kabul edilmez diyor. Hiyanetle elde edilmiş. Temiz olmayan, içerisinde haramın karıştığı, gaspın karıştığı bir maldan sadaka kabul edilmiyor. Yalanla, hileyle, Allah'tan korkmadan elde edilen Batıl yollarla elde edilen maldan hiçbir şekilde sadaka kabul edilmiyor. Faizin bulaştığı maldan sadaka kabul edilmiyor. Onun için kazanca çok dikkat edeceğiz. Yediğimiz, içtiğimiz şeylere çok dikkat edeceğiz. Allah Azze ve Celle bize basiret nasip etsin. Orucun faziletlerine gelince Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ettiği bir hadiste Ali serrat ve selam Ede دخل شهر رمضان Ramazan ayı girdiği zaman futuhat abwab as göğün kapıları açılır. Bir başka rivayette futuhat abwabil cennet cennetin kapıları açılır diyor. Rahmet ayı, bereket ayı. Ve kullu kat abwafu cehennem kapıları da kapatılır ve sül siletil şeyatin şeytanlar ise zincire vuruluyor Ramazan ayı bizim için o kadar önemli ki salih insanlar Ramazan bittikten sonra altı ay yaklaşık altı ay acaba Ramazan'da yaptığımız ameller kabul edildi mi diye Allah Azze ve Celle'ye münacaat ederler Biz Ramazan bittiği zaman işi bitiriyor. Ramazan bittiği zaman Kur'an okuma bitiyor Müslümanlar. Allah için nefsimize soralım. Ramazan bittiği zaman Kur'an bitiyor. Bitmemesi gerekiyor. Ramazan bittiği zaman nafile ibadet bitiyor. Ramazanlık Müslümanlık olur mu ya? İnsan her günle bir Zikir ayıracağım. Her gününe bir sayfa ayıracağım. Her ayına gücü yettiği sürece bir oruç ayırmaya çalışacağım. Ki Allah Azze ve Celle kendisine bir dahaki Ramazanı, o mübarek günleri, o faziletli geceleri, bin hay aydan hayırlı, 83 yıldan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni kendisine nasip etsin. Tutulan orucun sevabına gelince Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Kutsu hadis. oğlunun yaptığı her anı kendisi içindir. Ancak oruç müstesna. Oruç benim içindir diyor. Oruca, karşılığını ben vereceğim. Saklıyor Allah Hazreti Celası. Onun sevabını özel tutuyor, özel. Onun için bu özel ameli yapmak lazım. Bunun tadına bakmak lazım yani bu özel ameli. <gülüyor> Diyor ki, Sıratül İslam Hazretsinin devamında, bu sıyamu cünnah. Oruç bir kalkandır. Yani sizden birinin savaştan korun. Masih için edindiği kalkan gibi bir kalkandır. Maddi, manevi şeytanın oklarına karşı bir kalkandır oruç. Sizden birisi bir gün oruç tuttuğu zaman kavga etmesin, gürültü çıkarıp bağırmasın. Eğer bir kimse ona söverse ben oruçluyum desin. Ve Muhammed'in nefsini elinde bulundurana yemin ederim ki diyor, oruçlunun kokusu Allah'ın mis kokusundan daha daha güzeldir. Oruçlunun ağız kokusu. Hangi insan, hangi insanın en sevdiği habibi, en sevgilisi olsa dahi kimin ağız kokusunu çeker? Hiçbir insan çekmiyor. Ağız kokusu bize göre en kötü, en çirkin kokulardan biridir. Ama Allah Azze ve Celle en güzel addediyor bunu katında. Niye? Kendisine yapılmış bir amel Kendisi için aç, susuz, ondan sonra sıkıntı, zahmet içerisinde böyle bir koku hasıl olduğundan dolayı bu kokuyu en güzel koku addediyor. Şu amelin kıymetine bak. Şu altının değerine bak. Aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Oruçlu için iki tane sevinç vardı. İki kere sevindim. Bir kere değil, iki, iki, iki defa sevinir diyor. Onlardan bir tanesi, iftar ettiğiniz zaman. Vallahi bizden birisi iftar ettiği zaman, yüzüne, gözüne can geliyor. Eline, ayağına can geliyor. İnsanın e, Allah için tuttuğu oruçtan sonra, susuzluktan, açlıktan, inşallah dedikodudan, kötü sözden de <gülüyor> tuttuğu oruca karşılık açtığı iftardan daha sevinçli daha mutlu, daha sururlu ne olabilir ki onu güçlü kulağın başka daha ne olabilir ağzının tadıyla o yemeği yiyor vesselam de öyle ikinci sevinci de Rabbisiyle karşılaştığı zaman orucuyla sevinir yani Allah azze ve celle'nin yarın karşısına çıktığı zaman orucu ile sevinir çünkü salih bir amel işlemiştir. Allah Azze ve Celle ona bir sürpriz hazırladı. Onu verecek. Ona orucunu götürdü. Allahü Teala o orucun karşılığını verecek. Ondan dolayı mutlu oluyor. Oruç ehlinin faziletine gelince Sehl radıyallahu anh ta'la edilen bir hadiste hepinizin malumu Cennetin sekiz kapısı vardır diyor. Onlardan birinin ismi Rayyan'dır. Oradan ancak oruçlular girecektir diyor. Allah Azze ve Cel, o kapıdan girmeyi nasip etsin. Sekiz kapının sekizinden de girmeyi nasip etsin Bir başka hadiste Ebû Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği başka hadiste ''Men sâme ramadâne imânen ve ihtisâbem'' Kim Ramazan ayını iman ederek ve karşılığını Allah'tan bekleyerek tutarsa ''Gufire lehu ma tegaddeme min zembi'' Geçmiş günahları bağışlanırdı. Yine Ebû Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadis ''Men gâme ramadâne imânen ve ihtisâbem'' Kim de Ramazan ayında geceyi kıyam ederek geçirirse, iman ederek ve karşılığını Allah'tan bekleyerek geçmiş günahlara bağışlandı. Sübhanallah. Onu yaptın, geçmiş günahların bağışlandı. Bunu yaptın, geçmiş günahların bağışlandı. Bir başka ameli yaptın, zikrettin. Örneğin, günde Subhanallah ve bir hamdih, yüz defa dedin, denizin köpüğü kadar dahi olsa, Günahların bağışlandı. E günah kalmadı. Günah kalmadı geriye. Hayır öyle değil işte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki Kudüsü bir hadiste Allah Azze ve Celle'den rivayetle Kullukum Kullukum tuhteûne billeyle ve nehâr Hepiniz gece ve gündüz hata ediyorsunuz. Hepiniz gece ve gündüz günah işliyorsunuz. Ben ise diyor günahların hepsini bağışlıyorum. Yani insan hayırlı bir ameli yapıyor, geçmiş günahları bağışlanıyor ama hata etmeye, günah işlemeye devam ediyor. Müslüm'de gelen bir rivayete hatırladığım kadarıyla eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi giderirdi, günah ile sevabı işleyen birini getirdi. Kulü bin Adem hatâun. Her Adem oğlu, her insan hata eder. Yani günah işler. Hem de mübalağa süresinde. Mutlaka günah işler. Çokça günah işler. Hayrul hatâini et Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Allah azze ve celle yapılan amellere karşılık bu kadar sevap veriyor. Bu kadar günahı bağışlıyor ama bu bizi asla amele güvendirmemeli. Allah'ın rahmetini istemeli, Allah'ın fazlını istemeli. Allah'ın lütfundan, fazlından istemeli ve onun azabından da korkmalı. Yapılan amelin değeri ne kadar faziletli olursa olsun biz amelimize asla güvenmemeli. Allah'ın rahmeti hepsinin üzerinde. Çünkü kişi ameli sebebi ameli karşılığında ameli karşılığında cennete giremeyecektir. Amelinin sebebiyle cennete girecektir. Amelinin sebebiyle cennette dereceler elde edecektir. Ama Allah azze ve celle'nin kendisine rahmeti karşılığında cennet elde edecek. İkisi birbirinden farklı. Yine Abu Hurere radıyallahu anhu rivayet etti. Buhari Müslim hadisleri. Men qame leyleten kadri imanan ve ihtisaben gufr <gülüyor> lehu ma taqaddeme Kim Kadir gecesini iman ederek ve karşılığını Allah'tan bekler. Şu ifadeye lütfen dikkat edin. İman ederek ve karşılığını Allah'tan bekler. Bu niyet, bu kalbi yoklamadır. El niyyetu kasdul kalp. Niyet kalbin yönelişi. Kalbin kastıdır. İnsan kalbini sürekli kontrol etmelidir. Ya mukallibel kulüb febbid kulübenu ala dinik Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl diye devamlı dua etmek lazım. Bunu aklınıza geldikçe yapmanız gerekiyor. Elimizden geldiğince bu dualara ve zikirlere sarılmamız gerekiyor. Kalbin konumu çok önemli. Bir ameli yaparken kim için yapıyoruz? Neyi gözetiyoruz? Allah Azze ve Celle'nin rızasını hakkıyla gözetebiliyor muyuz? Karşılığını Allah'tan bekliyor muyuz? Evet. Ramazandan sonra da Eyüp el-Emsali'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselamdan işittim kim Ramazan orucunu tutar da arkasından da şevvaldan altı gün eklerse Sene oruçlu geçirmiş gibilerdi. Her aydan üç gün oruç. Bunun faziletine bakıyoruz. Şevval'in faziletini malum. Altı gün tutuyorsun Şevval'den, Ramazanı da tam tutmuşsan, bir sene oruçlu geçirmiş gibi sevab alıyoruz. Ramazan 30 çarpı 10, 300. Altı da Şevval'den, altı çarpı 10, 360. Etti kamerayı aylara göre 360 gün. Tam bir sene oruç. Her haseneye karşılık hani on sevap var ya. Bir sene oruç tutmuş gibi sevap alıyoruz. Abdullah ibn Amr, Ebn-i As, radıyallahu anh, diyor ki, <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, aydan üç gün oruç tut. <gülüyor> Çünkü, her hasene, on misli iledir. On Müslümandan 700 misline kadar 700'den de Allah'ın dilediği miktara kadar başka hadislerden rivayetle söylüyorum. Böyle yaparsan yani aydan üç gün oruç tutarsan bu sanki seneye oruçlu tutmuş gibi olursun. Seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap alırsın diyor. Abdullah ibn Amr Radiyallahu anh. Bu sahabeyi hatırlayın. O kadar çok ibadete düşkün ki. Subhanallah. Zevcesi eşi şikayet ediyor. Abdullah Devamlı geceleri ibadet ediyor diye. Devamlı oruçla geçiriyor diye şikayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam bunu haber alınca çağırıyor. Sen Devamlı zikir içerisinde Geceyi geçirdiğin, Kur'an okuduğun vesaire, Kıyamda durduğun Ve gündüzleri de oruç geçirdiğin bana haber verildi diyor. Böyle yapma Nefsin senin üzerinde hakkı vardır Gözün senin üzerinde hakkı vardır Eşinin senin üzerinde hakkı vardır diyor. Ayda bir gün oruç tut Aleyhisselatü Vesselam böyle söyleyince Bir gün oruç tut deyince, Abdullah İbni Amr, ibn El As. Bundan daha fazlasına gücüm yeter. İki gün tut, daha fazlasına gücüm yeter. Üç gün tut, böyle yaparsan hadiste geldiği üzere seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursun diyor. Daha fazlasına. Dört tut, beş gün tut. Dokuz, on çeşitli hadislerde böyle geliyor. Farklı farklı rivayetlerle. On beş gün daha fazlası bir gün ya bir gün tut. Davut Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Daha fazlasına gülüm yeter deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bundan sonrası için seneyi tamamen oruçlu geçiren için oruç yoktur diyor. Devamlı oruç tutan kimse hiç oruç tutmamış gibi. Her gün kesintisiz oruç tutan kimse oruç tutmamış gibidir diyor. Davud Aleyhisselam'ın orucunun üstünde bir oruç yoktur diyor. Abdullah ibn Amr ibn As. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Yaşlanmış, yaşlı daha gelmiş. Subhanallah. Keşke Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesini yerine getirseydim. Yani daha fazla oruç tutmasaydım. <gülüyor> mutedil olsaydım. Aydan üç gün oruç tutuyor, tut diyor, daha fazlasına gücüm yeter diyor. Keşke onun tavsiyesine uysaydım diyor. Niye? Yaşlanınca küçük kuvvete kırılmış. Muatadil olmak, vasat olmak çok önemli. Ali Sıratu vesselam <gülüyor> "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" Amellerin Allah'a en sevgili olanı az da olsa devamlı olanıdır. Vasat olan Allahu alem 3 gün oruç çünkü üç gün oruç tutulduğu zaman bir ayda o ayı oruçlu geçirmiş gibi sevap alıyoruz. Ebu Derdan'ı rivayet ettiği hadis bunu teyit ediyor, kuvvetlendiriyor. Diyor ki Ebu Derda radıyallahu anh, Habibim yani sevgilim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana diyor üç şeyi tavsiye etti. Onlardan biri, ayda üç gün oruç tutma. İkincisi, kuşluk namazı kılma. Üç, yatmadan önce bitir namazını kılma. Aydan üç gün oruç tavsiye ediliyor. Bakın, duha namazının sevabıyla ilgili geçen hafta bahsetmiştim. Ona girmek. Aydan üç gün oruç tavsiye ediliyor. Üç çarpı on otuz. Üç gün oruç tutulduğu zaman, ay oruçlu geçirilmiş gibi sevab var. Ve o üç gün, insanın kendisini, nefsini ve bünyesini, fiziğini kontrol etmesini sağlıyor. Tamamen o ay içerisinde kendini kontrol altına alıyorsun. Bunu tavsiye ediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiğini tavsiye ediyorum. Ama bundan daha fazlasına güç getiren kimse için hay hay, tabii ki bunu yapabilir. Davut Aleyhisselam'ın orucuna güç yetiren bir kimse ki bu sınırdır. Yapabilir mi? Elbette yapabilir. Allah kabul etsin. Allah Azze ve Cel, inşaAllah o kimseleri ve bizleri de içinde Reyyan adlı kapıdan cennete girdirecektir. Rabbimizden bunu umut ediyoruz ve bekliyoruz. Allah'a yalvarıyoruz bu hususta. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı, taatlarımızı, sadakalarımızı kabul buyursun. En güzel şekilde ve bunları büyütsün, dağ gibi yapsın ve katında <gülüyor> ahsen-ı makbul ile kabul edip bize karşılığını hakkıyla versin. Evet son konumuz hac ve umrenin faziletleri. Önce zil ile ilgili fazileti söyleyecek olursak, bunu da geçtiğimiz haftalarda üzerinde çok durmuştuk. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste hadis malum aleyhissalatü vesselam diyor ki bu günlerde işlenen amel yani zil hiç yayında işlenen amel diğer günlerde işlenen amelden daha faziletli. Allah'a daha sevimlidir. Soruyorlar cihatta mı? Allah yolunda cihatta mı? Evet diyor. Yalnız bir kimse kendisini tehlikeye atar, <gülüyor> cihada çıkar, malından ve <gülüyor> malından hiçbir şeyi, kendisinden de hiçbir şeyi geriye döndürmeksizin yani cihat ederse, cihat meydanında kalırsa, malından da hiçbir şeyi geri döndürmezse bu müstesnadır, o ondan daha eftaldır diyor. Demek ki zil, hiç ayını fazilete fazla. Zaten bu ayı mübarek kılan, bu, bu ayı değerli kılan en önemli ibadet hac. Hac, cihada denk yapılan bir ibadettir. Bazı durumlar müstesna. Özellikle kadınlarımız, saliha hanımlarımız ve kızlarımız için değer biçilmez bir amel. Hac, söyleyeceğim birazdan. Ebu Hürer'e radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste kim hacc eder ve kadına yaklaşmazsa yani evli olduğu halde kadınla herhangi bir şekilde ilişki kurmazsa yani bundan sakınırsa ve günah da işlemezse annesinin kendisini doğurmuş olduğu gün gibi yani günahsız olarak geriye döner. Şuna bak ya subhanallah. O kadar <gülüyor> günah işledin, o kadar